Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz gereklilik kipi. Türkçede gereklilik kipi bir oluşun bir kılışın veya tasarlanan bir eylemin yapılması gereğini bildiren bir kiptir. Eylem kök ya da gövdelerine, malı meli ekinin getirilmesiyle yapılır. Örneğin, Onunla hemen konuşmalıyım. Bu işi yarına bırakmamalıyız. Okul servisine binerken koşmamalı, ayrıca caddenin öteki tarafına geçerken de dikkatli olmalıyız. Üçüncü şahıslarda, Dır bildirme ekiyle genişletilen gereklilik kipi, anlamı pekiştirilmiş kesin bir gerekliliği gösterir. Benden selam olsun Bolu Bey'ine, çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır. Ok gıcırtısından, kalkan sesinden dağlar seda verip seslenmelidir. Bazen malı meli eki, Gereklilik dışında tahmin, ihtimal bildirme anlamlarını da yüklenir. Size epey seslendim ama sesimi duyuramadım. Herhalde içeride işe dağılmış olmalıyım. Boya işleri bitmiş olmalı. Bütün duyduklarımı anneme söylemeli miyim? Bu pastaları yapabilmek için çok hünerli olmalıyız. Gereklilik kipinin çekimi şöyledir. Ben almalıyım, sen almalısın, o almalı. Biz almalıyız, siz almalısınız, onlar almalılar. Gereklilik kipinin olumsuzu da şöyledir. Ben konuşmamalıyım, sen konuşmamalısın, o konuşmamalı. Biz konuşmamalıyız, siz konuşmamalısınız, onlar konuşmamalılar. Cümlede gereklilik anlamı, gereklilik kipi yerine gerek, lazım, ...icap etmek sözleriyle de sağlanabilir. Yarın onu görmem gerek. Buraya gelmesi icap ediyor. Onu aramanız lazım. Dilekçe yazmamız gerekiyor. Oraya gitmem gereksiz. Şimdi yapacağımız konuşmayı ile gereklilik anlamı katan eklere ve kelimelere dikkat ederek dinleyelim. Sağlıklı yaşam. Hoş geldin Selim. Hoş bulduk hanım. Günün nasıl geçti? Yorucu bir gündü benim için. Bankaya da gitmem gerekiyordu. Fakat toplantıdan geç çıktığım için gidemedim. Yarın faturanın son günü. Keşke dün gitseydim de yatırsaydım. Atalarımız boşuna dememiş. Son pişmanlık neye yarar? Yarın işe gitmeden önce bankaya gitmelisin. Canancığım bugün yemekte ne var? Çok acıktım. Tahmin et bakalım. İçli köfte mi yoksa? Hayır. içli köfteyi hafta sonu yapabilirim. Hafta içi onu yapamam. Ee, i̇mam bayıldı mı? Bilemedin. Söyleyeyim mi? Bugün yemekte balık var. Balık mı? Canan, balık pişirmen şart mıydı? Hem de çok aç olduğum bir zamanda. Biliyorsun balık yerken çok korkuyorum. Ama Selim, sağlıklı yaşam için balık yememiz şart. Uzmanlar haftada iki gün balık yememiz gerektiğini söylüyor. Kalp sağlığımız için bizim de haftada en az iki gün balık yememiz gerek. Haklısın. Ben de biliyorum, yemek de istiyorum ama her balık gördüğümde... Aklıma geçen yıl geliyor. Malum olaydan sonra o lokantanın önünden bile geçmiyorum. Sağlıklı yaşam derken hayatımızdan oluyorduk. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Selim ama sen de suçlusun. Garson balık bayat olabilir demişti. Korkmana gerek yok. Balıkları ben aldım, ben pişirdim. Balıkların taze olduğunu da biliyorum. İçin rahat olsun. Korkmadan yiyebilirsin. Hem... Haftada en az iki defa balık yememiz gerektiğine kendini alıştır lütfen. Tamam hanım tamam. Senin için pişmiş balık değil, çiğ balık bile yerim. Şakanın sırası değil. Hadi hemen soframızı hazırlayalım, yemeğimizi erkenden yiyelim. Çünkü yemekten sonra markete gidip alışveriş yapmalıyız. Şimdi okuyacağımız metni de fiile, gereklilik anlamı katan eklere ve sözcüklere dikkat ederek dinleyelim. Çocuklara okuma zevk ve alışkanlığını kazandırmak için küçük yaşta çalışmalara başlanmalıdır. Kitaba karşı ilgilerinin oluşmasını beklememeli, okuma yazma öğrenmeden de bu konuya gereken önemi vermeliyiz. Bu nedenle okul öncesi dönemi iyi değerlendirmemiz gerekir. Anne ve babalar çocuklarına okuma zevk ve alışkanlığını aşılayacak ilk kişilerdir. Okul öncesi dönemdeki çocuklar okuma yazma bilmezler. Onlar okuyamasa da okuma isteğini aileler aşılamalıdır. Peki bu aşılama nasıl yapılmalı? Öncelikle çocuk Annesinin babasının elinde kitap görmeli, anne ve babasının kitap okuduğunu görmelidir. Aileler kitapçıya gittiğinde çocuklarını çocuk kitaplarının satıldığı bölüme götürmeli, onun istediği birkaç resimli kitabı da almalıdır. Anne ve babalar çocuklarına bol bol kitap okumalı, bazen de okunan kitapla ilgili sorular sormalıdır. Çocukların kendi düşüncelerini anlatmalarına da fırsat tanınması gerekir. Çocukta okuma zevk ve alışkanlığını oluşturacak kitaplar dikkatle seçilmelidir. Öncelikle alınacak kitap hem fiziksel hem içerik açısından değerlendirilmeli, ayrıca çocukların yaş ve ilgi seviyelerine de uygun olmalıdır. Sevgili dinleyenlerimiz, bugünkü konumuz gereklilik kipiydi. Programın başında da belirttiğimiz gibi, Türkçe'de gereklilik kipi bir oluşun, bir kılışın veya tasarlanan bir eylemin yapılması gerektiğini bildiren bir kiptir. Eylem kök ya da gövdelerine malı meli ekinin getirilmesiyle yapılır. Örneklerimizin bazılarını bir kez daha tekrar edecek olursak. Onunla hemen konuşmalıyım.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 Hoşça kalın sevgili dinleyenlerimiz. Türkçe öğreniyorum.